Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Bir kanıt gusül etmek kitabı. Ve Yüce Allah'ın şu kalbi. Eğer bilip olduysanız boy abdesti alın. Eğer hasta olmuşsanız yahut bir sefer üzerindeyseniz veya içinizden biri ayak yolundan gelmişse yahut da ya kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde su da bulamamışsanız olay vakit tersemiz bir toprakla teyemr edin. Binaenaleyh Niyetle ondan yüzlerinizi ve ellerinizi sürün. Allah sizin üzerinizde bir, bir kütük yapmayı dilemez. Fakat sizi iyice temizlemeyi ve üzerinizdeki nimetini kımarlamayı diler. Ta ki şükredesiniz. E, Mahide suresi 6. ayetinde Zikri celil olun Allah'ın şu kavli Ey iman edenler siz sarhoşken de söylediğinizi bilinceye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 Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ben bir kaptan yıkanırdık. O kap farak denilen bir kadeh idi. Üç. Bir saat ölçeğinde ve benzeri miktar ile su, su ile yıkanmak. Bana şube tahtis edip şöyle dedi. Bana Ebu Bekir İbni Hafs tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebu Selemedan şöyle derken işittim. Ben Ayşe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 Behz İbn-i Esved ve el de bu hadisi Şubet-i Haccaç'tan rivayet ettiler. Bu hadiste Nahvin-i bir sağ miktarı su alır. Yerine Kadrisani bir sağ miktarı lafzı vardır. Bize Ebu Cafer Muhammed i̇bn Ali'den takip etti. O kendisi ve babası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 Sen de peygamber senden daha çok saslı idi dedim. Biz bir defa yıkanmak babı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Neymine şöyle söyledi. Ben peygambere yıkanmak için su koydum. Kendisi iki yavru üç kere ellerini yıkadı. Ondan sonra sol eline boşaltıp hayalarını yıkadı. Sonra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 Yerinden uzaklaşıp ayaklarını yıkadı. Sonra kendisine bir havlu getirildi. Fakat o silinmedi. Sekiz. Daha temiz olması için evi toprağa sürtmek bağlı. Bize Ahmed Salim İbni Ebi Caat'tan, o da Kureyb'den, o da İbn Abbas'tan, o da Meymur'dan satış şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çönüplüsten dolayı yıkandı.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 suyun içine sokmuşlardır. i̇bn Ömer ile i̇bn Abbas, Abbas bir yakınmasından sıçrayacak sertimselerde ders görmemişlerdir. Bana Efrah el-Karsım'dan o da Ayşe'den haber verdi ki Ayşe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ben bir kaptan yıkanırdık ellerimiz o kabın içine gidip gelirdi demiştir.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 kadınlarından birisi beraberce bir kaptan yıkanırlardır. Müslüm İbni İbrahim ve Vehb İbni Ceril bu hadisi Ebu Velid'in rivayet etmiş Ebu Velid'in rivayet etmiş olduğu bu iknatla şubeden rivayetlerinde sonunda cünüplükten sözünü ziyade etmişlardır. On, Yıkama ve abdest, abdest almak fiilleri arasını birbirinden ayırmak babudur.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 sol eli içine su boşaltan kimse babı. Bize Amiş, Salim İbni Ebi Caat'tan, o da İbni Abbas'ın azatlısı Ebu Krayb'dan, o da İbni Abbas'tan, o da Haris kızı Meymune'den taksit etti. O şöyle demiştir. Ben Resulullah için yıkanma suyu koydum ve kendisine perde yaptım. Kendisi eliyle su döktü de bir veya iki defa yıkadı. Süleyman İbni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 onu istemediğini işaret etti. 12. Bab cinsi münasebet yaptıktan sonra tekrarlayan ve bir tek yıkanma ile kadınlarını dolaşan kimsenin hükmü nedir? Bize de i̇bn Ebi Adi ile Yahya İbn-i Said Şube'den, o da İbrahim i̇bn Muhammed İbn-i o da babasını Muhammed'den tasbis etti. O şöyle demişti, i̇bn Ömer İbni Ümer'in ben ihramı olup da kokun neşretmeni sevmem sözünü Ayşe'den zikrettim. Bunun üzerine Ayşe Ebu Abdurrahman'a yani İbni Ümer'e Allah rahmet etsin. <gülüyor> ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koku sürerdim. O da gece kadınlarla dolaştıktan sonra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 Ali İbn Ebi Talib anh şöyle dedi, ben ben çok olan bir erkek idim. Kızı Fatıma'nın benim nikahımda bulunmasından dolayı ben bir kimse, kimseye peygambere sormasını emrettim. O da sordu, peygamber ona zekanını yıka da buyurmuştur. Kokusun 14. Koku sonra da yıkanan, kokunun izi bedeninde baki kalan kimse babı.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 Sonra tekrar çekildi de ayaklarını yıkadı. Meymune der ki, ben silinmesi için kendisine bir bez getirdim de o bunun istemediğini ve eliyle sirkmeye başladı. 17. bak. İnsan Mescid'deyken günüp olduğunu hatırladığı zaman temin etmeyerek olduğu gibi dışarıya çıkar. Bize Osman İbni Umar'dan tartışılıp şöyle dedi. Bir Yunus Zuhri'den, o da Ebu Senem'den, o da Ebu Hureyre'den haber verdi, şöyle dedi, namaz ikamet edildi, insanlar ayakta olduğu halde saflar düzeltildi, onu takip eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp yanımıza geldi. Nihayet namaz kıldıracağı yerde önce kendisine sülüp olduğunu hatırladı. Bunun üzerine bizlere yerlerinizden ayrılmayın dedi, sonra geriye dönüp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 Onu yıkanır halde buldum. Fatıma da onu perdeliyordu. Bu kadın kimdir diye sordu. Ben de Ümmü Hani'yim dedim. Bize Sufyan es servi i Ameş'ten, o da Salim ibni Ebi Cahat'tan, o da Kureyb'ten, o da i̇bn Abbas'tan, o da Meymure'den haber verdi. Meymune şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cülübükten dolayı yıkanırken,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 Bize malik Abdullah İbn Zinardan o da Abdullah İbn Ömer'den tahsis etti şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Resulullah geceleyin kendisini zikre müsabit eder olduğunda tam zikretti. Resulullah ona zekeri müka yaptıktan sonra uyu buyurdu. 27. bab Es-sünnet yeri kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman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 Sonra kadının meşakkat ulaştığı zaman her ikisi de yıka, ikisine de yıkanmak vacip olmuştur buyurdu. Bu hadisin benzerini şubeden rivayet etmekte Amr İbni Merzuk da mutabiat etmiştir ve Bukhari'nin şeyhi olan Musa İbni İsmail şöyle dedi. Bize Eban İbni Yezid tahtı edip şöyle dedi. Bize Katar'da tahtı edip şöyle dedi. Bize Hasan Basvi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 Hal İbni Ubeydullah Ubeyd'e bir ricah sordum. Bunların hepsi de benzeri de böyle emrettiler. Ya ya İbni Ebi Kesir şöyle dedi ve yine bana Ebu Seleme haber verdi. Ona da İmratik Beyir haber vermiştir. Ona da Ebu Eyyub kendisinin bunu Resulullah'tan işittiğini haber vermiştir. Hişam şöyle demiştir. Bana babam Urve haber verip şöyle dedi, bana Ebu Eyyub haber verip şöyle dedi, bana Ubey ibn-i haber verdi. Kendisi ya Resulullah erkek kadın ile cinsi münasebet yapıp da meni indirmediği zaman nasıl hareket etmelidir dedi Resulullah. Kendisinden kadına dokunan şey yani zekerini yıkar sonra abdest alır ve namaz kılar buyurdu.